ve Özdeş Özbay Merhabalar Bir İklim için programında daha birlikteyiz. E, bugün bir konumuz olacak e, İsmail Hakkı Atal, e, kendisi avukat Akberendir'in işinin avukatlarından kendisiyle süreci konuşacağız. Bu arada bir de dest destekçimiz e, Nur Sezgin'e e de çok teşekkür ederek başlayalım. E, bugün Ömer Madre bizimle olamayacak e, ama e, Özdeş ile beraber e, evet. programlayacağız. E, Evet Özdeş. E, hemen başlayalım istersen. Tabii çok iyi olur. Dediğin gibi İsmail Hakkı Atal aramızda. Merhabalar İsmail Bey hoş geldiniz. Merhaba Özdeş Bey hoş bulduk. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk Güzel Bey. E, isterseniz bize e, öncelikle e, süreci... Başından beri şu ana kadar neler yaşandı, neler oldu? Bir özetleyin. Biz bu konuyu gündemimizde sürekli tutmak istiyoruz. Öncesi ve sonrasıyla zihnimizdeki bağlar kopmasın. O bağlantıyı hep kurmuş olalım. Çünkü birçok haksızlığın ve hukuksuzluğun vücut bulduğu bir süreçten söz ediyoruz aynı zamanda izlediğimiz kadarıyla. Sizlerin içinde olan insanlar olarak bize direkt. Konuyu başından bir e, bugüne kadar neler yaşandı, neler etti bir özetleyin sonra sorumuz e, konuyu da açacağız. Hı hı. E, şimdi burada ikiz düren işi yani Limak İştaş Termik Santrali'ne karşı ikiz düren işi, yaklaşık dört buçuk yıldır süren bir direniş aslında. Bizim görünürdeki çadırlı nöbetimiz ise 17 Temmuz 2021'de başlamıştı. Oraya işte... Termik Santral'in e, hukuksuz bir şekilde, izinsiz bir şekilde gelip 100 tane ağacımızı kesmesi ve arkasında Necla'nın bütün Türkiye'ye çığlık olan sesiyle. Biz daha öncesinde de yani 17 Temmuz 2021'de çadırlı nöbetimiz başlamadan önce, Nisan 2021'de Orman Bakanlığı'na karşı Akbelen Ormanı'nı açık maden ocağı işletme izni ve orman kesim izni iptal davası açmıştık. Ve o dava devam ediyordu. E, arkasından... Ağustos 2021'de e, burayla ilgili açtığımız iki davada e, yürütmenin durdurulması kararı geldi. Yani birisi işte Akbellan Ormanı kesim ve maden açık ocağı işletme izni iptal davası. Diğeri de e, şu anda Google'dan uydudan gözüken 22 bin dönüm Mars yüzeyi gibi yani kuş uçmaz, kervan geçmez, ot bitmez, zehirli, toksik bölge haline getirdikleri maden sahasının genişletilmesinin iptali davasıydı. Bu iki davada Ağustos 2021'de, yani burada bir 17 Temmuz 2021'de işte çadırın nöbet başladı. Arkasından bize jandarma müdahalesi oldu. Jandarma o zaman da bize müdahale etti, tarlaya attı. Arkasından burada bir toplumsal hareketlilik oldu. Ee, bu toplumsal hareketlilik üzerine işte e, siyasi iktidar zaten siyasi ve ekonomik olarak zordu olduğu için toplumsal hareketlilik de istenmediğinden birdenbire yürütmenin durdurulması kararı çıktı ama... Diğer taraftan şöyle bir şey de var. O yürütmenin durdurulması kararını veren hakim de e, daha sonra buradan sürüldü. Muğla İdare Mahkemesi'nden sürüldü. Yani ikisi de olabilir. Yani siyasi iktidar bir toplumsal hareketlik istemediği için de o yürütmenin durdurulması kararı çıkmış olabilir. O hakim e, iktidarın istemediği bir karar verdiği için de buradan da sürülmüş olabilir. Yani ucu açık. Arkasından Ağustos 2021'de bu karar çıktıktan sonra iki dosyada kararımız çıktıktan sonra yeni gelen hakimler Keşifler yaptık biz. Her keşifte bilirkişi raporları bizim lehimize geldi. Yani aleyhimize de geldi ama kuvvetli olarak maden mühendisi, orman mühendisi gibi bilirkişiler bizim lehimize rapor veriyordu. Hakimler e, Muğla Birinci İdare Mahkemesi bir, bir türlü yürütmenin durdurulması kararını kaldırma fırsatı bulamadılar. En son e, işte temin edilmiş bir bilirkişiyle e, bir keşif yapıldı. Üçüncü defa bir keşif yapıldı Ağustos 2022'de. Ee, bu bilirkişi heyeti açıkça suç niteliğinde bir rapor verdi. Ee, Akbelen Ormanı'nın üzerinde, 780 dönümlük Akbelen Ormanı'nın üzerinde 150 dönüm zeytinlik var. Hatta ziraat mühendisi bilirkişi bu 150 dönümlük zeytinlik içerisinde bazıları 150-200 yaşında olan ki yaşı da fark etmez aslında. Hepsi zeytin yasasını koruması altında. O Buradaki zeytinliklerin 1939 tarihli yasadan sonra Dikildiğini dolayısıyla bunun koruma altında olmadığını falan filan gibi abuk bir rapor hazırladı. Biz o bilirkişileri şikayet ettik savcılığa. Görevi kötüye kullanmaktan ve gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemekten. Ve o bilirkişilerin bağlı oldukları odalar da dahil olmak üzere halen takipçisiyiz. Yani e, bunu peşinde bırakmayacağımızı e, kamuoyuna duyuralım. Arkasına... Böyle bir şey var mı İsmail Bey? Yani yasanın çıktığı tarihten sonra dikilen zeytinlikler yasadan mahrum kalma diye. Yok hayır kesinlikle yok. Yani <gülüyor> o kadar komik bir şey ki yani hani neyi uyduracaklarını bilemiyorlar. Yani bir yerlerden talimat alıyorlar neyi uyduracaklarını şaşırıyorlar. Yani böylesine bir kepazelik var burada. Böylesine çok ilginçmiş. Bir... Yani arkasından işte bu e, Muğla benim e, iki defa reddi hakim talebinde bulunduğum e, birisi hem kendi adıma hem köy derneğimiz adına bir tanesi de sadece kendi adıma iki defa reddi hakim talebinde bulundum. Muğla Birinci İdare Mahkemesi heyeti bu bilirkişi raporuna suç niteliğindeki bu bilirkişi raporuna dayanarak Ağustos şey, Kasım 2022'de yürütmenin durdurulması kararlarını kaldırdı. <gülüyor> ve bir de bu yani... ciddiye alındı ve yasal işlem gördü öyle mi bu rapor? tabi e, tabii tabii. Yani zaten Çok hani önemli. dediğim gibi Muğla Birinci İdare Mahkemesi ve bu yürütmenin durdurulması kararlarını kaldırmak için bir fırsat kolluyordu. Ve bir şekilde nereden temin edilmişse temin edilmiş olan bu bilirkişi heyeti suç niteliğinde bir rapor düzenledi. Ve bu rapora dayanılarak da yürütmenin durdurulması kararları ve Kasım 2022'de kaldırıldı. Biz ondan sonra sürekli tetikte beklemeye başladık. Daha e, Arkasından biz bu Muğla Birinci İdare Mahkemesi heyetinin tarafsız olmadığından ve kanunları uygulamayıp Görevi kötüye kullanma suçu işledikleri nedeniyle hakimlikten atılmaları talebiyle hakimler savcılar kuruluna şikayet ettik. Tabi beklediğimiz gibi yani bu sadece kamuoyu yaratmaya yönelik bir şikayetti. Çünkü yani AKP'nin emri altındaki hakimler savcılar yüksek kurulundan hiçbir şekilde bununla ilgili bir işlem yapılmayacağını biliyorduk. Ee, e, AKP'nin yaptığı anayasa değişikliğiyle hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarına karşı bizim dava yolumuz da yok. Yani öyle bir şey de var. Şikayet ettiğimizde herhangi bir şekilde dava da edemiyoruz daha sonra. Ee, arkasından Kasım 2022'de yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldıktan sonra biz tetikte beklemeye başladık. Yani ormanın mümkün olduğunca kalabalık tutmaya, nöbeti kalabalık tutmaya çalıştık. Bu arada Türkiye seçim atmosferine girdi. Seçim atmosferinde siyasi iktidar bir toplumsal hareketlilik istemediği için bunlar bir stand-by konumuna geçtiler. Arkasından tam da işte 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra termik santralin içerisinden yetkililerin ağızlarından bize e, bizim duymamız isteğiyle bazı sözler söylendi. Şunları söylediler. Artık seçimi kazandık. Ormanı kesmeye gelebiliriz. Ee, daha sonra işte 14-28 Mayıs'tan sonra da biz yine tetikte beklemeye başladık. Bu arada e, 24 Temmuz'da işte sizin de bildiğiniz orman kesimi işlemi başladı. Aslında 24 Temmuz bence onlar için o ormanı kesmeye girişmek için seçilebilecek en kötü zaman dilimi dilimiydi. Çünkü bütün Hani Muğla'nın, Bodrum'un, Öğren'in buranın çok kalabalık olduğu ve bizim sivil aktivizm düzeyinde çok fazla destek Hı. alabileceğimiz bir dönemi seçtiler. Bunda da şey olduğunu düşünüyorum artık köylü hareketi genişliyordu. Çünkü biz 17 Temmuz 2021'de başlayan çadırlı direnişimizi, çadırlı nöbetimizi 17 Temmuz 2023'te ikinci yıl dönümünde genişlettik ve Karacahisar Çamköy köylüleri de traktörleriyle katıldılar. Bir nevi genişleyen bir köylü hareketine. dönüşünce e, Limak Termik Santrali tepemize çöktü. E, ormanı kesti. Ama halen e, burada dediğim gibi zeytin yasasının koruması altında olan 150 dönüm zeytin var. E, dün de e, ilçe tarım müdürlüğü nezdinde bazı girişimler yaptık. Bu arada Limak Termik Santrali'nin maden sahasının sınırında yer alan zeytinliklerin üzerine uydu fotoğraflarından moz dökerek yok ettiğini belgeledik. E, bunlarla ilgili şikayette bulunduk. Dolayısıyla mücadelemiz devam ediyor. Bir yer taraftan yani şunu özellikle ve önemli belirteyim. Yani bu 3 termik santral, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri Türkiye'de, Türkiye'ye en çok zarar veren 3 tane termik santral. Bununla ilgili Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin 2021 yılında, 2020 yılında yaptığı bir çalışma var. Limak'ın 2 termik santralinin, Yeniköy, Kemerköy termik santralinin yıllık Türkiye'ye sağlık maliyeti, öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar nedeniyle sağlık maliyeti 44 milyar lira ve kendi ticari kazancı sadece 200 milyon lira ve biz e, yine şunu da özellikle ve önemli belirteyim. 1993 yılında Aydın İdare Mahkemesi'nde açılan 3 davada Aydın İdare Mahkemesi Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin kapatılmasına karar veriyor. 96 yılında da Aydın İdare Mahkemesi kararları Danıştay tarafından onanıyor ve 1996 yılından bu yana Burada uygulanmayan 3 tane mahkeme kararı var. Biz 24 Temmuz'da kesim başladıktan sonra e, 23 Ağustos'ta, evet kesim başlamış bitmişti. Biz hala daha o e, çekirdek kamp alanımızdan aşağıya sürülmemiştik. 23 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı'na idari başvuru yaparak bu mahkeme kararlarının uygulanmasını talep ettik. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanlığı'na bu 3 tane mahkeme kararının uygulanması talepli bir dava açmayı planlıyoruz. E, aklıma birçok soru geliyor İsmail Bey ama bir tane şahsi bir soru sormak istiyorum çok merak ettiğim bir soru. Bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar e, kanunsuzluğun, bu kadar acımasızlığın olduğu bir süreçte e, bir avukat olarak, bütün bunları yaşamış bir insan olarak umutsuzluğa düştüğünüz oluyor mu? Yani şöyle ben aslında realist ya bir taraftan realistim bir taraftan hayalciyim. ya yani mutlaka bir gün başarıya ulaşacağımızı biliyorum ama. Siyasistilerin evet. de nasıl yargıyı ele geçirdiğini, AKP'li avukatları nasıl hakim yaptığını hepsini elimde somut bilgilerle, belgelerle biliyorum. Fakat evet. burada tabii yani e, elimizdeki mücadele araçları tamamen tükenmiş değil. Yani bizim sahadaki mücadelemizde açtığımız davaların sonuca ulaşmayacağını biliyoruz fakat bu davalar... Hukukun, kanunların uygulanmadığı, bypass edildiğini açık ettiğimiz, sizlerin desteğiyle kamuoyuna bildirdiğimiz bu davalar aslında bir taraftan da siyasi iktidarın ulusal ve uluslararası planda nasıl bir tek adam yönetimiyle yargıyı bitirdiğini ortaya koymamıza vesile oluyor. Ve bu da ya biz bu süreci devam ettirdiğimiz takdirde bir gün gelecek bunu değiştirmek zorunda kalacaklar. Yani özellikle işte şimdi biliyorsunuz hani bu küresel ekonomik sistemle ülke ekonomik sıkıntıda dışarıdan yabancı sermaye gelmesini istiyorlar ama yabancı sermaye getiremiyorlar çünkü Türkiye'de hukuk yok diyor yabancı sermaye. Dolayısıyla yani bütün bunlar aslında birbirine bağlı. Yani ben umutsuz değilim. Hani Atatürk'ün dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diyor. Ben de onu şiar edilmiş bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Yani bizim açtığımız her dava, buradaki her mücadelemiz, her direnişimiz üzerimizdeki Hukuksuz saldırıya küçük küçük de olsa darbeler vuruyor ve onu yıpratıyor. Ve biz bunun farkındayız. Yani bunlar kendilerini ne kadar güçlü hissediyor olsalar da o kadar güçlü değiller. O kadar güçlü olduklarını hissetseler zaten seçimden önce girerlerdi buraya. Ee, ama seçimden sonra girmeyi tercih ettiler. Bu arada parantez içerisinde konumuz bu değil. Ama yani bunu da bir eleştiri olarak da söyleyeyim. Ana akım muhalefet partileri Türkiye'yi depresyona soktuğu için yani biz burada 24 Temmuz'dan sonrasında sonrasındaki, sonrasındaki süreçte işte yeterli insan toplayamadık. Eğer burada 24 Temmuz'dan sonra başlayan orman kesimi şeyden önce olsaydı, 14-28 Mayıs seçimlerinden önce olsaydı biz buraya on binlerce insan toplardık. Ama ülkeyi depresyona soktular. Yani ülkede de böyle bir durum da var. Bunu da hani konumuz bu olmamasına rağmen parantez içerisinde bunu da söyleyeyim. Tabii ki. Söyledikleriniz kişisel olarak bana da çok iyi geldi. Çünkü zaman zaman umutsuzluğa düştüğümüz karamsarlık yaşadığımız oluyor. Bu söyledikleriniz çok umut verici ilerisi içinde. Aynı zamanda güç verici bir şey. Peki şunu da merak ediyorum. Orada aynı zamanda bir sürü insan hakkı ihlali gerçekleşti gözlerimizin önünde. Evet. Örneğin. Direniş yapan insanlarla dahi konuşamadık çünkü Cemrlar çalıştığı bütün bölgenin iletişimden yoksun bırakıldı. Ya da e, direniş çadırının kurulduğu özel arazilere kepçelerle girildi ve oralar tarumar edildi. Ve biraz önce sizin bahsettiğiniz zeytinlik örneği gibi örnekler yaşandı. İşte direnişe destek olmaya gelen insanlar yollarda önleri çevirdi, bir takım e, baskılar uygulandı. Direnişi nasıl e, görüldüğü. Orman, ormanlık ormanlık alanda tuvalet kabini olmaz zengerek tuvalet kabini alıp götürüldü vesaire evet, evet. devam. <gülüyor> evet. siz, siz direnişin ruhunu nasıl bize anlatabilirsiniz geldiği noktayı? Şimdi bu Akbelen direnişi yani Bergama'dan bu yana e, bu kadar uzun soluklu inatçı vazgeçmeyen ilk ikinci köylü yani ikinci köylü direnişi yani Türkiye'de <gülüyor> e, Bergama'dan sonra. Şimdi dreviş burada yani şu şunu bir artık gerçeklik olarak ortaya koyalım ben 2005 yılından bu yana bu davaların içerisindeyim eskiden biz köylüleri giderdik rica ederdik yani vekalet ver hani bak şu termik santrille dava açalım vesaire diye artık güneş balçıkla sıvanmıyor köylüler öldüklerini biliyorlar tarım alanlarının yok olduğunu biliyorlar su yok yeraltı suları çekildi yağmur alamıyorlar verim düştü. Termik santral burada mesela buranın özelinde söyleyeyim Bodrum ve Milas'ın yani tükettiği sudan daha fazla soğutma suyu kullanıyor yani şu anda. Yani insanlar artık özellikle kırsaldaki insanlar 10 yıl önceki kırsaldaki köylümüz değil çok daha bilinçli. Yani ve ülkenin her tarafı bu şekilde yangın yeri gibi Türkiye'nin AKP hükümeti Türkiye topraklarının yaklaşık %70'ini maden ruhsatı ilan etti. Ve her yerde parayı bastıran maden ruhsatını alıyor. Ondan sonra gidiyor işte altın madeni, kalker ocağı, işte nikel madeni, kurşun madeni, şu bu. Bütün her yerde direniş var. Her yerde direniş var. Ama halk sahipsiz. Bizim gönüllü avukatlar olarak gücümüz yetmiyor. Muhalefet partileri ve Barolar Birliği bu konuda görevini yerine getirmiyor. Yani kanunen üzerine düşen görevini yerine getirmiyor. Ve ha. bu süreçte yani artık bu. E, bu mücadele yani tarihin akışı, iklim kriziyle beraber bizi getirdiği mecburiyet bizim mücadelemizi başarıya ulaştıracak. Yani gidişat bu yönde. İklim krizinin getirdiği insanlığın ve ülkemizin durumuyla beraber tarihin akışı oraya doğru gidiyor. Güneş balçıkta sıvanamaz ve her halükarda bu termik santraller, bu madenler er veya geç kapanacak. Bizim buradaki çabamız mümkün olduğunca erken Ülkemiz toprakları mümkün olduğunca e, kirlenmeden, yok edilmeden, zeytinliklerimiz yok edilmeden yani zararın neresinden dönersek kardır diyerek mücadele ediyoruz. Yani kurtarabildiğimiz kadarını kurtaralım diyoruz. Yani e, dolayısıyla yani bu mücadele sürecinde artık net bir şekilde biz bunu sahada görüyoruz. Yani işte İkizköylülerin dört e, buçuk yıldır inat ederek yani mücadeleden vazgeçmemeleri de yani şurada orman kesildi şu anda hala İkiz köylülerin mücadele azmininden tek bir şey yok en yani son biz burada işte aşağıda yeni nöbet kamp alanımızda e, dün değil ondan önceki gece toplantı yaptık İkizköylülerle toplandık komite yani burada da şunu da söyleyeyim İkizköy çevre komitesi var bu bir köylü hareketi biz yani onların aldığı kararları uyguluyoruz oturduk dedik ki, yani biz bu nöbeti bu şeyi devam ettireceğiz mi? Onlar da evet dediler ettireceğiz. Sonuna kadar ettireceğiz dediler. Ve şu da var. Yani köylüleri şu anda motive eden en önemli faktörlerden birisi de bunun kendileri için bir yaşama mücadelesi olduğunun farkındalar. Yani burayı terk edip giderlerse başka bir yerde bir yaşam alanları yok. Orada geçim kaynakları yok. Hayatlarını kaybedecekler. Ya yani Uzun süreçte perişan olacaklar ki bunun örneğini gördüler. Burada 4000 yıllık yani göz göre göre kültür ve tabiat varlıkları koruma kanunu uygulanmayarak taşınmaz kültür varlığı kapsamında olan sırasıyla Bizans Roma Karya uygarlığı çıktı Işıkdere Mahallesi'nin altından. Bu Limak şirketi, Limak İçtaş şirketi göz göre göre 4000 yıllık tarihi yok etti ve o tarih yok edilmeden önce üzerinde Işıkdere Mahallesi'nde oturan akrabalarının şu anda ne kadar büyük bir sıkıntıda olduğunu görüyorlar. Yani buradan göç eden insanların ne durumda olduğunu biliyorlar, görüyorlar. Dolayısıyla bu mücadele başarıya ulaşacak artık çünkü halkı kandıramıyor bu şirketler, aldatamıyorlar. Güneş balçıkta sıvanmıyor. Ve bu bahsettiğiniz meseleyle ilgili dün İlksen Mavi Tuna bir söyleşi yapmıştı. Açık dergide İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan Milas, İkizgöy ve Akbelen Ormanı'nda arkeolojik kazılarda yok edilen kültürel miras. Başlıklı rapor. Onun bulguları ve sonuçlarını Levent e, Büyük Bozkırlı ile konuşmuşlardı. Hı hı. O da şu anda Açık radyon internet sitesinde e, hem yazılı olarak girilmiş durumda hem de podcast'ten e, dinle, dinleyicilerimiz tekrar dinleyebilirler. Hı hı. Levent Bey, ben bir evet. şey daha çok merak ediyorum. Şimdi biz biraz e, uzaklarda kalıp görmeye, alanı görmeyen gözler için alandaki değişimden de bize biraz bahseder misiniz? Yani insan hayatındaki değişimi biraz e, bahsettiniz, onu da biraz daha açmanızı rica edeceğim. Maden öncesi ve maden sonrası e, özellikle e, ormanlık alan, o, bundan etkilenen tarım, bundan etkilenecek olan biyolojik çeşitlilik, e, bütün bu süreci köylüler çok birebir içinde yaşayan ve gören insanlar, siz de onlara dahil olan bir insan olarak bize görmeyen gözlere biraz tarif etmeye çalışır mısınız işin boyutlarına? Şimdi burada hani biraz önce konuşmanın başında söylediğim gibi e, uydudan gözüken e, şirketin yok ettiği 22 bin dönümlük bir arazi var. E, yani bu 22 bin dönümlük arazi e, işte Akbelen Ormanı sınırına dayandı ve bu bir akıl tutulması eseri olarak Akbelan Ormanı'nı geçecek olursa da önünde 200 bin dönüm daha ruhsat sahası var. Bu 200 bin dönüm ruhsat sahası içerisinde 80 bin dönümü tarım arazisi, 120 bin dönümü de 40 bin dönümü, 120 bin dönümü, 80 bin dönüm çam ormanı ve 40 bin dönümü civarında da zeytinlik arazi var. Şimdi, Devasa bir alandan bahsediyoruz tabii. yani. Evet, Ko evet. Koca bir alandan bahsediyoruz. Milas'a kadar Milas kadar e, 30 tane köy ruhsat sahası içerisinde. Yani, 30 tane köy. Evet 30, 30 köy. Yani bu müthiş bir akıl tutulması. Yani hani Türkiye e, şu anda yani harakir yapan bir insan gibi bir organizma gibi yani kendi kendini yok ediyor. Bu yönetilememe durumuyla özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütün devlet bürokrasisinin bypass edildiği, bütün kurumların devlet aklının bypass edildiği bu sistemde Türkiye bir harakiri durumu yaşıyor. Şimdi e, bu 200 bin dönüm ruhsat sahası içerisinde işte 80 bin dönüm tarım arazisi var. Bu arada buğday için Rusya'ya dileniyorsunuz. Ondan sonra e, yıllık 44 milyar lira sağlık harcaması yapıyorsunuz. Bu iki termik santralin öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar sebebiyle. Çünkü bu üç termik santral, Türkiye'de etrafında en yoğun yerleşim olan e, termik santral sahalarından birisi. E, ve çok eski teknoloji. Diğer taraftan Şeyi söyleyeyim, hani siz köylülerin e, yani şu andaki son değişimi sordunuz ama özellikle benim hep yani e, kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Onu unutmadan söylemek istiyorum. Hı hı. Duruşmamızın olduğu gün Bodrum Belediye Başkanı tam biz duruşma salonundaydık. Çarşamba günü duruşma salonundaydık. Hiçbir aramızda irtibat olmaksızın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Geyik ve Mumcu Barajları'nın kuruduğunu ve Bodrum'un susuz kaldığını açıkladı. Şimdi Bodrum'un suyunun üçte biri Akbelen'den gidiyor. Yani e, elimizde özelleştirme öncesinde 2013 yılında Türkiye kömür işletmelerinin Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'ne hazırlattığı bir hidrojeoloji raporu var. Bu hidrojeoloji raporu diyor ki e, Bodrum'un su kuyularının e, dolduran Karacahisar, Çamköy ve Aslanyaka köylerinin yeraltı su havzalarının suyu Akbelen ormanının altındaki kömür yatakları çıkarsa kesilecek. Ve Bodrum'un su yatakları yer değiştirecek diyor. Yani ve hakimler göz göre göre bunların hiçbirisini nazara itibarı almadılar. Hiçbirisini göz önüne almadılar. Yani bu tam bir akıl tutulması. Hani Bodrum'un yani bunların aklının çalışmasını sistemine göre söylüyorum. Hani insan hayatını önemsemiyorlar. Doğayı canlı önemsemiyorlar. Kendi <gülüyor> kazandığı 200 milyon lira para için. Bu termik santralin kazandığı 200 milyon lira para için. Bodrum'un 5 milyar dolar turizm gelirini yani 150 milyar lira yıllık turizm gelirini riske ediyorlar. Yani 44 milyar lirada sağlık maliyeti var. Yani şu termik sandığı, Yani bu bunun bir örneği dünyada da yoktur zannetmiyorum. Türkiye'de olmadığını biliyorum. Kendi ya birkaç kazan kişi kazanıyor, bütün toplum kaybediyor. Evet, kendi kazandıkları 200 milyon lira para için Türkiye'ye yıllık 200 milyar lira zararı var. Yani kendi kazançlarının tam bin katı. Bu bir akıl tutulması. Ya Bir taraftan hükümet çıkıyor işte döviz bilmem ne ekonomi şu bu diyor. Bin tane e, film çeviriyorlar e, Merkez Bankası vasıtasıyla dövizi tutmak için. Öte taraftan döviz kaynağı olan Türkiye'nin turizm geliri olan tur turizm gelinin yüzde onu olan Bodrum'u yok ediyorsun. Yani Hı -hı. Hani bunların kafasının çalışmasına göre yani bunlar hep paraya göre karar veriyor ya. Ama bunu bile değerlendiremiyorlar. Yani böyle bir acayip bir şey. Hı -hı. Şimdi hani sizin sorunuza gelecek olursak şu anda işte ben. Akbalan Ormanı'nın üzerinde 11 yani bizim... dakikamız bu arada. O, Karadam Derneği'nin yani. Mehmet Amca'nın. Mehmet Oğoltürk emekli öğretmen. İkisi de 80 küsur yaşında. halen direniyorlar. Buradan bütün dinleyicilere ve Türkiye'ye de da bulunuyorum. 80 küsur yaşında direnen eski e, ilçe milli e, eğitim müdürü, emekli öğretmen Mehmet Amca ve eşi emekli öğretmen Berin Teyze'nin evinden. Şu anda ben şeye bakıyorum. Akbalan Ormanı'na bakıyorum. Üzeri şu anda kel olmuş durumda. Bütün ağaçlar kesilmiş durumda. İçinde yolları yapılmış. İçinde halen Orman köylülerimiz var bizim e, komitemizin evet. ve derneğimizin üyesi olan Haydar Demir, Gülören Demir, e, Halil İbrahim ve eşi İlkay e, onların evleri var. Onlar evlerine jandarma kontrolünde gidip geliyorlar. Hala normal döngülerini devam ettiriyorlar bir şekilde ama yani burası maden ocağı açılacak olursa yani bizim ikiz köylüler buradan göç etmek zorunda kalacaklar. Zaten şu anda bizim kömür kokusu tekrar başladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır kömür bittiği için çıkartamıyorlardı, zehirleyemiyorlardı bizi. Hı hı. Tekrar insanları zehirlemeye başladılar. Yani şu anda işte ee, dediğim gibi, onu da tekrar hatırlatayım yeni açanlar için. Dün de Zeytin Yasası'nın koruması altında olan Akberlen Ormanı'nın sınırındaki zeytinliklerin üzerine uydu fotoğraflarından bu yok edici katil Limak İştaş Termik Santrali'nin doğa katili Limak İştaş Termik Santrali'nin molozları dökerek zeytinlikleri yok ettiklerini tespit ettik. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne e, şikayet ettik. Yani mücadelemiz devam edecek inşallah. Bundan sonra ahimle başvurular uluslararası hukuk nezdinde başvurularımız olacak. E, efendim Hüseyin şu anda zaten Türkiye bu üç tane termik santrali kapatma kararını uygulamadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde halen incelemede hukuku uygulamadığı için. Onun dışında Süremizin de ne yazık ki sonuna evet, geldik. <gülüyor> Konuşmuş. Konuşacak çok şey var. Ee, daha da konuşacağız. Sizin nezdinizde bu süreci devam ettireceğiz biz de. Sizden sık sık bilgi alıp kamuoyuna bilgi sunmaya çalışacağız. Ee, ama bugünlük süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Önümüzdeki günlerde tekrar sizinle görüşmeyi dileriz. Ee, konuyu, bilgileri sıcak tutmayı dileriz. Ee, ama şimdi kapatmak durumundayız programı. Tamam, çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz biz de. Katıldığınız, bizi detaylıca bilgilendirdiğiniz için daha bilgilenecek çok şey var. Sizinle ileride tekrar görüşeceğiz büyük ihtimalle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.